Ağaiz belli Allah rahim Alhamdulillahhi Rabbi'l Alemin. Össalatu ve sallamü ala Rasulüna <gülüyor> Muhammed ve ala aleyhi ve sabbihü jma'een. Cüllü <gülüyor> ala Rasulüna Muhammed. Cüllü ala tabib ikhlubüna Muhammed. Cüllü ala şefe Muhammed. وَرُسُلَنْ قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلَنْ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ صَدَقَ اللّٰهُ رَز۪يمُ Değerli kardeşlerim, Allah Teala yeryüzüne Hazreti Adem'den Peygamberimize kadar yüz binlerce göndermiş ve bunların hepsini de insanlara belli vazifelerle belli vazifeleri icra etmek üzere görevlendirmiştir. İlk insan Hazreti Adem aleyhisselam insanlığın babası Adem babamız aynı zamanda Allah'ın yeryüzüne gönderdiği bir elçiydi. Bir peygamberdi. Görevi yeryüzünde insanlara hakkı tebliğ etmek insanları Allah'ın dost doğru dinine çağırmaktı. Bu görevini de hakkıyla icra etti. Hazreti Adem'den sonra da gelen peygamberlerin hepsi bu şartlarda, bu özelliklerde geldiler. Peygamberler içerisinde her gün yatsı namazını müteakip tekrar ettiğimiz la نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدِمْ مِ الرُّسُولِهِ Biz Allah'ın hiçbir elçisi arasında ayrım gözetmeyiz deriz. Bunun içinde hiçbir ayrım gözetmeyiz. Aynı şekilde imanımızın temel esaslarından birisi olan Peygamberlere iman da zaten imanın gereğidir. Bunun içindir ki Müslümanlar hiçbir peygamber arasında ayrım gözetmeden hepsine iman ederler. Onun içinde peygamberlerin hepsi bizim peygamberlerimizdir. Hepsi baş tacıdır. Hepsi birer örnek şahsiyetlerdir. Örnek insanlardır. Şu kadarki peygamberlerin Görev süreleri sınırlıdır. Her bir peygamber iktidar süresi gibi görevini tamamlar, sonraki yönetim geldiğinde sonraki iktidar o peygamberliği devralır. Allah Teala'nın yeryüzüne insanlığın hidayeti için gönderdiği din de, tevhid dini, hanif din ise akide itibariyle değişmez muamelat dediğimiz fıkhi yönlerde ise kısmi değişiklikler olur, olabilir. Bazı ümmetlere haram olan şey bazılarına helal kılınmıştır. Aynı şekilde e, ibadet şekilleri e, vakit itibariyle, yöntem itibariyle değişikliklere uğrayabilir. Ama temel itibariyle peygamberlerin hepsi insanları hidayete çağırır. Peygamberlerin hepsi Tevhid dinine çağırır. Onun içinde Allah Kur'an-ı Kerim'de, "İnne din'e inde Allahid Allah katında tek hak din İslam'dır" buyurur. <gülüyor> Ve onun içinde Hazreti İbrahim'i anlatırken, "Ma kana İbrahim, yahudiyan, vela nasraniyan, velaykin kana hanife müslime. İbrahim ne Yahudi, ne Hristiyan'dı, O hanif bir Müslümandı." diye Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'i anlatıyor. Değerli kardeşlerim, varusulen kad kasasınahum. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize buyuruyor ki ey Habibim bazı sana anlattığım peygamberler var. Varusulen aleyke min kablu senden önce gelmiş olan bazı peygamberler var ki ben sana onları anlattım. Ve rüsülen başka peygamberlerde var ki, lem neksus biz sana onları anlatmış değiliz. Yani Allah Teala yeryüzüne gönderdiği tüm peygamberlerin bilgisini bize aktarmış değil. Kur'an-ı Kerim'de zaten 30'dan az sayıda peygamber ismi bizzat zikredilir. Diğer rivayetlerden de daha fazla olduğunu biliriz. Ancak peygamberlerin tamamına ilişkin, bilgimiz yoktur. Değerli kardeşlerim, peygamberlerin hayatı ile ilgili tabii ki değişik kaynaklarda değişik bilgiler gelmiştir. Peygamberlerin hayatları ile ilgili değişik şeyler biliriz. Bizim bugün burada üzerinde duracağımız husus peygamberlerin hayatlarındaki ortak yönler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize pek çok peygamberi örnek göstermiş Pek çok peygamberin hayatını anlatmıştır. Hazreti Musa'yı, Hazreti İbrahim'i, Hazreti Nuh'u, daha başka peygamberlere, Şuayb, Davud gibi pek çok peygamberin hayatı ile ilgili, pek çok peygamberin yaşantısı ile ilgili, pek çok peygamberin kavmiyle maruz kaldığı olayları biliriz. Pek çok peygamberlerin Hayatı boyunca öncelikli konuların neler olduğunu biliriz. Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatır. Pek çok surede ki mesela Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'i anlatan İbrahim Suresi vardır. Yine Taha Suresi Hz. Musa'nın başından geçen olayları anlatır. Bakara Suresi yine Beni İsrail'le ilgili çoğunlukla ismini oradan alan bir suredir. Yine Hz. Süleyman'ı anlatan sureler vardır. Biz bunların hepsine ortak olarak baktığımızda peygamberlerin şu açılardan birbiriyle birbiriyle ortak olduğunu görürüz. Yani peygamberler yeryüzüne niçin gönderilmiş sorusunun cevabını görürüz. İşte bunlardan birincisidir. Peygamberlerin ilk olarak yaşantılarıyla insanlara örnek olmasıdır. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize peygamberlerin hayatını anlatırken sadece tarihi bir bilgiye sahip olalım diye anlatmıyor. Eğer öyle olsaydı sıradan bir tarih kitabı olurdu. Kaldı ki bizim dinimizle ilgili bildiğimiz olaylar sadece genel kültürümüz artsın diye geçmişte yaşanan olaylarla ilgili bilgi sahibi olalım diye gelmiş şeyler değildir. Bu bilgiler bize gelmiş ki, bu bilgilerin gereğini yapalım, buna göre hareket edelim. Zaten aksi olsaydı, oryantalist müsteşriklerden bir farkımız olmazdı. Biliyorsunuz, bugün batı toplumunda oryantalist denen bir takım insanlar var. Bu insanlar, oryantalistler, başka bir değil ne, müsteşrikler, Hayatları boyunca İslam dinini öğrenirler. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl bunu öğrenirler. Pek çok İslam hakkında bilgi sahibi olan Müslümandan bile daha fazla bilgileri vardır. Tefsirde, hadiste, başka alanlarda, siyerde çok fazla bilgi sahibidirler. Ama bunların bilgisi ne işe yarar? Bunların birin bilgisi şuna yarar. Bir tanesi, birincisi Bunlar bu bilgiyi ticari amaçla öğrenmişlerdir. Çünkü bulundukları devlet kendilerine böyle bir görev vermiştir. Her konuda bilgi sahibi olalım diye yani meslek itibariyle bunu öğrenmişler. Bu vur. Bu. Bunun dışında bu adamlar aynı zamanda ikinci olarak İslam'a saldırı için İslam'ı öğrenmişler. Bir şu hadisleri, şu ayetleri öğrenelim de Müslümanların kafasını bulandıralım. Dinler arası diyalog diyelim. Sizin dininizle bizim dinimiz aslında aynıydı. Şuralarda bir çatışma, çakışma var. Nasıl ki mezhepler arası ayrım varsa, dinler arası da bu kadar ayrım var gibi sözler sarf ederek Müslümanların millesini bulandırmak amaçlarından ikincisi bu. Başka amaçlar neler? Başka amaçlar bunu gerçekleştirirken ne yapıyorlar? İşte bazı temel yargıları var. Diyorlar ki, bu Kur'an-ı Kerim'den gelen ifadeler, ait kerimeler, allah Teala tarafından indirilmiş değil, bizzat Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kendi uydurduğu sözlerdir, şahsi sözleridir, mantığından hareketle bir takım iddialarda bulunuyor. Devasıyla, özü itibariyle bunlar, İslam'ı öğrenip, insanlara öğretelim, Birileri faydalansın diye değil, İslam'a saldırı yapabilmek için öğreniyor. Başka ne için öğreniyor? Bir başka amaçları da İslam'ı öğrenip Müslüman dünyasına işgale gidecek olan onları sömürecek emperyalizme altyapı hazırlıyorlar. Bir ülke, bir Müslüman ülke işgal edilecek, sömürülecek, askeri müdahalede bulunacak, Ondan önce altyapı olsun diye bu müsteşrik denen adamlar, oryantalistler bu bilgileri öğreniyor. Buradan elde ettikleri temel bilgileri bir şekilde devlet adamlarına intikal ettiriyor. Bu işgali gerçekleştirecek kimseler içinde hazır bilgiler oluyor. Neden bahsediyoruz oryantalistlikler? Neden müsteşriklerden? Neden bahsediyoruz? Bunların İslam'ı öğrendiğinden, bildiğinden, ama şunu biliyoruz ki, bunların İslam'ı bilmesinin hiçbir anlamı yok. Bunlar sadece akılları şeytanlığa çalıştığı için, şeytanlığa çalıştığı için İslam'ı öğrenmişler. Burada bu kadar şey söyleniyor, acaba bunlar doğru mu değil mi bunu tartışmazlar. Sadece saldırı için nereye bir reddiye getireceğiz bunun için. İşte onun için değerli kardeşlerim, Müslümanların Kur'an-ı Kerim'de yer alan bilgileri, peygamberlerin hayatlarını öğrenmeleri, sadece oryantalistlerin bilgi öğrendiği gibi değil, bunu kendi hayatlarını aksettirdikleri zaman, bu öğrendikleri genel İslami bilgileri yaşadıkları zaman öğrendiklerinin bir anlamı olur. Yok eğer burada söylenen şeyleri, duyduklarını, öğrendiği İslami bilgileri hayatına katmaz, sadece genel kültür olarak, Zihninin bir köşesine kaydederse bu oryantalistlerin durumundan bir farkı kalmamış olur yaptığının. Onun için de Müslüman insan ile ilgili öğrendiği her şeyi uygulamak zorundadır. Öğrendiği her şeyi hayatına katmak zorundadır. Aksi takdirde bu bilgi anlamsız, boş bir bilgidir. Faydalı bilgiler ansiklopedisi sayılabilecek, kenarda kalacak bir bilgi olur değerli kardeşlerim. Neden bahsediyoruz? Peygamberlerin hayatından. İşte bunun içindir ki birincisi olarak Allah Teala peygamberleri insanlara yaşamlarıyla örnek olsunlar diye gönderdi. Yani peygamberler peygamberler bu getirdikleri risalet görevini insanlara anlatacaklar ama anlatırken de önce kendileri tatbik edecekler. Bunların görevleri insanları davet etmek olduğu gibi aynı zamanda bu daveti bizzat yaşamaktır. Yoksa başka toplumlarda olduğu gibi ele verir telkini kendi yutar salkımı deyip de böyle bir şey yapamazlar. Peygamberler getirdikleri bilgiyi bizzat kendileri uygularlar ki tarih boyunca öğrendiğimiz tüm peygamberler bu bilgileri kendileri bizzat uygulamış dinlerini bizzat kendileri yaşamışlardır. Örnektirler, kendileri yaşamışlar, davet etmişler çünkü görevleri tebliğ etmektir. Çünkü Müslümanlık sadece bireysel ibadetlerin olduğu, sadece insanların kendi başlarına ibadet ettikleri değil, aynı zamanda başkalarını da hidayetlerine vesile olmakla yükümlü oldukları bir dindir. En önemli görevlerde de zaten budur. Peygamberlerin örnek şahsiyet olmalarından başka değerli kardeşlerim, ikinci önemli özellikleri de müfessirler diyor ki, Haberleki hazretleri, tüm peygamberler bulundukları ülkelerin başkentlerine gelmiş. Yani Allah Teala bir peygamberi gidip de sıradan bir ile, sıradan bir kasabaya peygamber göndermemiş. Bunun gerekçesi açıklanırken de diyor ki Bir ülkenin başkentine Giren bir peygamberin ulaştırdığı mesaj Çok daha hızlı yayılır O ülkenin Başkentinden o ülke yönetilir Başkentteki bilgi aynı anda her tarafa ulaşır Başkentteki bilgi devlet adamlarına ulaşır Bir konuda devlet adamlarını ikna ederseniz Aynı anda tebaaya da ulaşmış olursunuz Bunun gerekçesi var diyor Başka? Diyor ki, bir başka ülke, bir ülkedeki olayları ancak başkentlerinden duyar. Yani komşu bir ülkedeki olayın temelde başkentinden bilgi sahibi olur insanlar, onun için hızlı yayılması daha kolay olsun diye hep ülkelerin başkentlerine gelmiş. İki, üçüncüsü, değerli kardeşlerim, peygamberler birer medeniyet projesiyle gelmiş. Peygamberler devrimci insanlar olarak gelmiş. Hiçbir peygamber bulunduğu toplumda statükoyu korumak üzere, mevcudu biraz daha geliştirmek gibi bir görevle gelmemiş. Ya peygamberlerin hepsi mevcut düzene alternatif sunarak gelmiş. Yeni bir hayat, yeni bir moderniyet, yeni bir medeniyet, yeni bir model, yeni bir sistem getirmiş. Bundan sonra burası böyle yönetilmelidir diyerek Böyle bir projeyle gelmiş peygamberler. İkin üçüncüsü başka, değerli kardeşlerim, peygamberlerin bir başka özelliği de, peygamberlerin hepsinin hayatı mücadele içerisinde geçmiş. Yani Allah Teala mali imkanları fazla verdiği Hazreti Süleyman'ı da, hastalıkla yorduğu Hazreti Şuayb'i de bir şekilde mücadele içerisine vermiş. Hiçbir peygamber gelip de ben namazımı kıldım, ibadetimi yaptım, tesbihimi çektim, insanlara üç beş kelime ayet yerime ya da hadis öğrettim, gittim dememiş ya. Hayatları aktif olarak mücadele içerisinde geçmiş. Onun içinde peygamberlerden işte Hazreti Musa anlatıldığı zaman Firavunu duyarız, görürüz. Firavunu biliriz. Hazreti Musa Firavun'un sarayında büyüdü ona hakkı tebliğ etti. Bir şekilde biliyoruz ki sihirbazlar karşısına çıkarıldı. Vesaire vesaire sonuçta Hazreti Musa ve taraftarları e, Kızıldeniz'e kadar gittiler. Firavun ve ordusu onları takip etti. Hazreti İbrahim aynı şekilde mancınıkla ateşe atıldı. Diğer peygamberler hepsinde de böyle mücadeleler. Hazreti Yusuf'ta ne görüyoruz? Kardeşleri kuyuya attı. Sonra kuyudan köle tüccarları çıkardı köle olarak sattılar. Mısır'a gitti, yerleşti, hapis hayatı vesaire sonunda Maliye Bakanı oldu. Diğer peygamberlerde de yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize peygamberleri anlatırken ni'mel abd bunu söyler ama pek az söyler. O kul ne güzel kuldu der. Ne güzel kuldu dediğinde bunu peygamberlerin genel itibarıyla söyler ama niyemel Ab tanımı içerisinde o çok mücadele etti yılmadan eğilmeden bükülmeden taviz vermeden mücadelesine devam etti diye anlatır Allah Allah Teala peygamberleri anlatırken bu kulum ki odasına geçer sabaha kadar ibadet eder sonra yine ibadet eder bunu hiç anlatmaz. Ya der ki bu kulum şöyle şöyle mücadele yaptı. Hazreti Nuh فَلَبِثَ ف۪يهِمْ اَلْفَسَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامَةٍ O Nuh ki 950 sene peygamber olarak görev yaptı, insanları hep hidayete çağırdı. Hidayete çağırdı, hep reddettiler kendisini. Reddedilmesine rağmen her gün, her gün usanmadan, Dünkü kovulduğu kapıya, bugün tekrar gitti, yine insanları hidayete çağırdı. Hiçbir şekilde yoruldum deyip kenara çekilmedi, pes etmedi. Hz. başka peygamberler de aynı şekilde hayatları hep mücadele içerisindeydi. Bundan dolayıdır ki, tabii ki bireysel ibadetler önemlidir. Ancak İslam'da ruhbanlık sınıfı yoktur. Kişinin tek başına bir köşeye çekilip, ''Bana değmeyen yılan bin yaşasın, ben ibadetimi yapayım, insanlık yansın'' demeli hüksü yoktur. Herkes bu insanları hidayete çağırmak, tebliğ, emri bil maruf nehyanil münker, propaganda, her ne derse deyin, her ne ile isimlendirirseniz isimlendirin, işte bu görevleri her bir Müslüman yapmak zorundadır. Ve bu mücadele olduğu için de, bu zorluk içerisinde olması, bu için tabiatı gereğidir. Çünkü biz, peygamberlerin hayatından, değerli kardeşlerim bunu görüyoruz. Başka, başka bir başka ortak özellikleri de peygamberlerin, hemen hepsinin de devlet adamlarına gönderilmiş olmalarıdır. Peygamberlerin hayatında hep devlet adamı vardır. Az önce ifade ettiğimiz gibi, Sıhhca da toplumumuzda da bilinen Hazreti Musa ince yalnızca Firavunu biliyoruz. En fazla Firavunu biliyoruz. İşte ekonomik güç olan Harun Ka ve Harun ve Kamandek Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Harun'la birlikte bunlar da zikrediliyor. Haman zikrediliyor. Karun zikrediliyor. Başka Hazreti İbrahim'le beraber Nemrut vardır. Diğer peygamberlerin hayatında da böyledir. Peygamberimizde ise biliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de ki Mekke o dönemde Arap toplumlarının merkezi cazibe noktası mesabesindeydi. Kabe vardı. Tüm Araplar oraya ilgi gösterirlerdi. Eski milletlerden kalma bir alışkanlık olarak Yemen'e de Şam'a giden ticaretinde hepsinin merkezi Kureyş'ti. Kureyşler tüccar insanlardı ve merkez idiler. Ve bulundukları ortamda da yine başkent konumundaydı. Mekke'den yönetilirdi toplum. Peygamberimiz de Ebu Cehil'e karşı ve diğer müşrik liderlere karşı orada peygamber olarak görevlendirildi. Zaten peygamberimizin de mücadelesi devlet adamlarıyla idi ki sadece insanları ibadete çağırıp gerisine karışmayın demezdi. Biliyoruz ki Hazreti Peygamberimizin amcası Ali, e, Ali bin Ebu Talib'in babası Ebu Talib'i devreye soktular. Dediler ki, ey Ebu Talib sen bize aracı ol, bu Muhammed ne istiyorsa biz verelim. Derdi mal mülk biz kendisine mal verelim, kendisini içimizde en zengin insan yaparım. Kendisi karı kız derdinde ise en güzel kızlarımızı verelim, kendisinin olsun. Yok, Derdi namaz kılmaksa, Kabe'de zaten namazını kılıyor, orucunu tutuyor. Ne istiyorsa yapsın. Ama dediler, bir tek, bir tek yönetime karışmasınlar. Bu yönetim bizim elimizde olmaya devam etsin dediklerinde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Vallahi bir elime güneşi, diğer elime ayı verseniz, ben bu davamdan vazgeçmem. Peygamberimiz de işte, Böylece diğer peygamberler silsilesinde olduğu gibi yönetim mücadelesi olarak diğer peygamberlerin bir selef halefi olarak aynı şekilde mücadelesini sürdürdü. Mekke'deki dönemi de özet itibariyle inanç dönemiydi, mücadele dönemiydi, eğitim dönemiydi, direniş dönemiydi. Kabe'nin karşısında namaz kılarken başına işkenceye attılar. Yerinden kalkamadı. O ashabı ki gördükleri halde hiçbiri onu kaldıramadı ta ki kızı Fatıma gelip kaldırdı. Biliyoruz ki ilk şehitler, Sümeyyeler, Ammarlar sadece iman ettikleri için, iman ettikleri için şehit edildiler. Dolayısıyla bu peygamberlerin hayatındaki mücadele bugüne mahsus bir mücadele değil. Tarih boyunca hiçbir şekilde durmadan devam etmiş bir mücadeledir değerli kardeşlerim. Bunların dışında, bunların dışında peygamberlerin bir başka ortak yönü de mucizeleridir. Allah Teala peygamberleri mucizelerle göndermiş. Çünkü peygamberler geldikleri topluma gönderildikleri, görevlendirildikleri, görevlendirildikleri toplumlara giderken peygamber olmalarının delili olarak allah Teala onlara mucize vermiştir. Hz. Musa'nın mucizesi nedir? Asasıdır. Hz. İsa'nınki nedir? Tıptır. Yine aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesi de nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Ve diğer mucizeler vardır. Ama peygamberlerin ortak olarak, Hepsinin mucizesinde şunu görürüz ki mucize tek bir çeşitten gelmemiştir. Çeşit çeşit yönlerle gelmiştir mucize. Mucizeler toplumu ikna eden toplumun kabulünü sağlayacak yönde gelmiştir. Aynı şekilde mucizeler o toplumun en fazla rağbet ettiği, en fazla önem verdiği, o toplumda en fazla popüler olan meslekle gelmiştir. Yani normal zamanda dinimizde sihirle uğraşmak haramdır. İnsanı küfre bile götürebilir ama Allah Hz. Musa'ya asasını vermiş. Çünkü o gün sihir ön plandaymış ancak sihirbazlara rağbet edilirmiş. Aynı şekilde Hazreti İsa'ya tıp döneme en fazla ön planda olduğu için tıbbi mucizeler verilmiş. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, peygamberlerin görevini yürütecek insanların aslın zirvesinde olan en fazla itibar edilen şeylerle ayakta kalmaları gerekir. Bir takım insanlar tarafından bu müddetirtmeyecek bir mücadele içerisinde olmalıdır peygamberlerin yolundan giden insanların ve bir başka özellikle Peygamberlerin hepsi, dini ve siyasi lider olarak davranmıştır. Bulundukları ortamda gelip ben bundan sonra peygamber olarak görevlendirildim. Ben tekkeme geçeceğim, camime geçeceğim, ibadethaneme geçeceğim. Burada size vaaz vermeye devam edeceğim. Diğer işleri siz yürütün dememişler. Ya bizzat kendileri aktif olarak ...dini ve siyasi lider olarak... ...toplumsal lider olarak... ...kanaat önderi olarak... ...bütün bu şahsiyetleri... ...özellikleri üzerinde toplayarak yapmışlar. Bunu biliyoruz. Peygamberimizin hayatından da... ...Medine'ye hicret eder etmez... ...ilk yaptığı işlerden birisi neydi? Orada... ...Medine'de... ...Müslüman olmayan diğer toplumların da hakkını... ...garanti altına alan onları gözeten bir vesika, belge yazımıydı ki tarih o belgeye anayasa olarak, bilinen ilk anayasa olarak işaret eder. Buradan da anlıyoruz ki İslam'ın bir yönetim talebi vardır. Peygamberimiz de bundan dolayı 50 yaklaşık 50 maddeden oluşan o ilk Medine vesikası diye isimlendirilen o ilk anayasayı yazmış. Mesela orada Medine'ye bir saldırı olduğu zaman gayrimüslimlerin de birlikte Medine'yi koruyacağı gibi ekonomik, sosyal, siyasal ve güvenliğe ait kararların hepsi zapturapt altına alınmış, yazılmış ve orada herkes ona uymuştur. Ve dolayısıyla da bunun sonucunda da biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. E, tarihteki ilk Müslüman Cumhurbaşkanıdır. Müslüman devlet başkanıdır. Bizzat o gün o belgenin imzalanması ile beraber devlet başkanı olarak varlığını sürdürmüş. Kendisinden sonra da vefat ettiği zaman efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın sadık dostu Sıddık Ekber Ebubekir Sıddık efendimiz ilk halife olarak yani Müslümanların dini ve siyasi lider olarak yaşamını sürdürmüş, o görevi üstlenmiştir Hazreti Ebubekir bir devlet başkanıdır. Daha sonra da Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali efendilerimiz bu görevleri icra etmişlerdir değerli kardeşlerim. Zaten halife demek Müslümanların dini ve siyasi lideri demek. Sadece manevi boyutu olan değil. Hani bu günlerde Papa denen bir adamı bilmem kudsiyetli âli cenapları diyerek çağırıyorlar ya, o adamın görevi, o adamın görevi Hristiyanların, kendi mezhebindeki Hristiyanların dini lideri, ruhani lideri. unvanı da bu. Halbuki İslam'da ise halife demek, Müslümanların hem dini hem de siyasi lideri demek. Onun için de e, hilafet, lagbedilinceye kadar son halife, ...de dahil olmak üzere tüm halifeler, tüm halifeler bulundukları toplumda hem devlet başkanıydılar hem de... yeryüzündeki tüm Müslümanların ortak lideriydi değerli kardeşlerim. Neden bahsediyoruz? Peygamberlerin hayatındaki ortak yönlerden, ortak özelliklerden... ...peygamberlerin hepsinin de bir şekilde hedeflerinin yönetim olduğu, yönetimi ele geçirinceye kadar mücadele ettiklerini... Ve, son bir özellik olarak da, peygamberlerin hepsinin hayatında da, pes etmeden mücadele vardır. Ve peygamberlerin, hayatlarındaki başarıları, aldıkları netice, sonuç, hedefe ulaşıp ulaşmamak, galibiyet, zafer elde edip etmemek değil, başarısı, görevini bizzat yerine getirmektir. Bir insan ki, Görevini layıkıyla yerine getirdiği zaman en başarılı insandır. Sonuç, sonucu takdir etmek ise Yüce Rabbimizin takdirinde olan bir şeydir. Allah Teala, وَتِلْكَ الْاَيْيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ nas? Biz bu günleri insanlar arasında dolandırırız buyuruyor. Yani insan hayatı boyunca imtihan içerisindedir. Varlıklı günü de yoklu günü de, Zirvedeyken de en alt tabakada bulunduğu zamanda da her şekle imtihandır. Önemli olan bulunduğu haldeki imtihanın nasıl gerçekleşeceğidir. Onun için de Peygamberimiz ashabıyla birlikte Mekke'de zorluklar çekmiş ama Medine'de rata kavuşmuşlardır. Dünyanın pek çok beldesini fethetmişlerdir. Hz. Şahib aleyhisselam hastalıklarla mücadele etmiş, hastalığa karşı Allah Teala onu onunla imtihan etmiş. Hazreti Süleyman'a da öyle bir varlık vermiş ki Rabbi hebli mulken la yunbagili ahadin min baadi. Hz. Süleyman Kur'an'ın ifadesiyle böyle dua etmişti. Ya Rabbi bana öyle bir mülk, öyle bir güç ver ki benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı mülk ver, güç ver demişti. Allah da vermişti. Ta rüzgar bile kontrolüne verilecek kadar güçlü bir hükümdardı Hazreti Süleyman. Hazreti Süleyman'dan sonra kıyamete kadar gelecek hiçbir imparator, hiçbir cumhurbaşkanı, hiçbir devlet başkanı, hiçbir kral, hiçbir sultan Hazreti Süleyman'ın elde ettiği güce ulaşamayacak. Çünkü Allah onun duasını kabul etti. Ona kimsenin erişemeyeceği bir güç verdi. Zamanın devlet başkanlığını bizzat yürütmüş olan Hazreti Süleyman'a. Değerli kardeşlerim, peygamberlerin hayatındaki özellikler içerisinde başarısı görevini idame ettirmesidir dedik. Kur'an'da bize anlatıldığı anlatılan yalnızca görevini yaparken yılgınlığa düşen, pes eden bir tek Hazreti Yunus aleyhisselam olmuştur. Hazreti Yunus da kavmine sürekli hidayeti telkin etmiş, onları davet etmiş, İslam'a çağırmış, ama onlar bir şekilde gelmeyince artık bunlardan bir şey olmaz, bunlar asla iman etmeyecek diyerek Pes edip çekip gitmiş Allah Teala bir tek bize peygamberler içerisinde Hz. Yunus'u azarladığını ifade ediyor. Ki o da daha sonra e, her sabah, sabah namazını mütakip okuduğumuz La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin duasını okumuş. Biliyoruz ki Hz. Yunus kaçtı, gemiye bindiğinde e, bir gemi ağır geldi ki daha sonra içimizde bir günahkar var dediler, sonra da kura çektiler, en son Hazreti Yunus'a çıktı, onu attılar gemiden, bir kişinin atılmasıyla gemi yoluna devam etti. O kişi Hazreti Yunus'tu, onu da balık e, balina yuttu Hazreti Yunus'u, Allah Teala bu duasıyla da onu korudu, tevbe ettiği için. Yani peygamberler içerisinde görevini sürdürürken, deyim yerindeyse biraz yalpa yapan diyelim, biraz pes eden yalnızca Hazreti Yunus olmuş, Allah da onu ikaz etmiş. Hazreti Nuh Aleyhisselam bile 950 sene içerisinde bir elin parmakları kadar ya da 30 kişi kendisine iman ettiği halde ancak 30 tane taraftar bulduğu halde Allah Teala Hazreti Nuh'u hiç kötülemez. Hazreti Nuh 5 büyük peygamberden Beş ulul azim peygamberden birisidir. Çünkü Hz. mücadelesine devam etmiş, insanları hakka çağırmaya yılmadan devam etmiştir. Onun için de insanların hidayete gelip gelmemesi kendi görevi değildir. Onun için de evlatları bile iman etmedi halde kâle ya Nuh innehu leyse ehlik tufan olduğu zaman kendisi Kendine iman eden insanlarla bir, birlikte gemiye binmesi emredilmiş. O evlatlarını çağırdı halde evladı gelmemiş. Qale seavi ile cebelin yasimun imin elme. Evladım gel. Birazdan tufan gelecek. Sel alacak. Sen de boğulursun dedi halde oğlu ne demiş? Seavi ile cebelin. Baba sen merak etme. Ben dağa çıkarım sudan korunurum. Gemiye binmemiş babasının kontrolündeki babası peygamber olarak insanlar boğulacak su geliyor, gözle görmeye de başladığı halde, ''Sen merak etme, bu su fazla olursa ben daha çıkarım, kurtarım kendimi.'' demiş. Ama Hz. evladına bile söz geçirememiş. Çünkü hidayet ancak, ancak peygamberlerin görevi sadece hidayete çağırmaktır. Hidayeti vermek ise, Kur'an'da pek çok ayette belirtildiği üzere, Yüce Rabbimizin kontrolündedir. Değerli Kardeşlerim, Miraç hadisini biliriz. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, Miras gecesi, Miraç gecesi Mescid-i Aksa'dan, işgal altındaki Kutsal Kudüs'ten, semaya arz edildi. O seyahatinde, kendisine geçmiş ve gelecek tüm bilgiler gösterildi. Deyim yerinde ise bir geçit resmi, resmi geçit töreni yapıldı. Orada mesela e, Ümmetinin hali arz edildi ki, peygamberimiz anlatırken buyuruyor ki, Ben diyor, birtakım insanlar gördüm, işte e, karınları dev, büyümüş, içlerinde yılan çıyan, otur e, her türlü hayvanların olduğu insanlar gördüm, kim bu dediğimde, bunlar ümmetinden faiz yeniler dendi bana. Yine, ee, kadınlardan tesettüre girmeyenlerin, yine gıybet edenlerin hepsinin hali kendisine gösterildi Peygamberimiz. O hadisinde bir de Efendimiz buyuruyor ki, insanlar gelmiş geçmiş tüm peygamberler Efendimizin önünden geçtiler. Peygamber gördüm, arkasında yüz kişi var. Peygamber gördüm, bin kişi var. Elli bin, yüz bin. Önde peygamber geçti, arkasından da ona iman edenler. Sonra, orada anlattığı şu, peygamber geldi, arkasında üç kişi var. Peygamber geldi, iki kişi var. Peygamber geldi, bir kişi var. Peygamber geldi, gördüm ki tek yürüdüler. Arkalarında kendilerine iman eden tek bir kişi yok. Allah Teala mucizeyle peygamber olarak insanlara göndermiş ama hiç iman etmemiş insanlar. Böyle peygamberler de geldi ve peygamberimiz ümmetinin çokluğuyla iftihar ediyor. İnşallah öndeki milletlere göre ümmeti Muhammed inşallah fazla olacak. Ama orada görüyoruz ki Allah Teala kendisine tek bir taraftar bulamadığı halde, tek bir kişi iman etmediği halde bu peygamberlerden hiçbirisini kınamıyor. Çünkü onlar görevlerini en iyi şekilde yerine getirmişler değerli kardeşlerim. Bu vesileyle peygamberlerin ...hayatlarını iyi şekilde tekrar okumak, onların örnek mücadelesini hayatımıza esas almak, onların kulluğu gibi kulluk yapmak hepimizin görevi olmalı. Peygamberlerin hayatını sadece birer tarihsel bilgi olsun diye, tarihten bilgi sahibi olalım diye okumak, öğrenmek değil... Onların maruz kaldığı zulümlere, durumlara hepimizin kalabileceğini düşünerek hareket etmek durumundayız. Ancak o zaman bizlere iman etmekle yükümlü olduğumuz tüm peygamberler arasında ayrım gözetmeden ancak o zaman hakkıyla iman etmiş oluruz. Peygamberlerin hayatlarını bilmeden onların yaşantısını Kendimize örnek almadan sadece iman ettik demekle taklidi bir iman sahibi oluruz. Peygamberleri bilmeden nasıl ki Allah'a iman ettik dediğimizde Allah'ın varlığını, birliğini kalben aynel yakın bilmek zorunda isek, Kur'an'a iman eden bir müminin Kur'an'ı öğrenmesi gerektiği gibi, İslam'ın şartının namaz olduğunu bildiğine bilen bir kimsenin namaz kılmayı öğrenmek zorunda olduğu gibi Peygamberleri de bu açıdan bilmek, öğrenmek, onları kendisine örnek almak, onlar gibi yaşamaya gayret etmeli ki Peygamberlerin şefaatine nail olsun. Selamün aleyhi ve müşterin ve rabbil alemin.